Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Dede, Farık Akgören, Nine, Elif Baysal, Amca, Orhan Gözen, Adam Bir, Gürkan Demir, Mevlüt Hoca, Engin Yüksel, Şıh Sedat Yılmaz 16. Bölüm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 Tezellül, tevazu halinde yakarışta. O zaman yağmur duaları nasıl olurdu? Herkes ceketini ters çevirip giyermiş. Dedem de cübbesini. Başlar açık. Eller göğe kaldırılmış ama... El içleri yere bakıyor. Bir perişanlık ki... Bir ahu vah ki sorma. Bütün mahlukat hal diliyle perişanlığını ifade ediyor. Dedem yana yakıla dua ederken cemaate dönüyor. Muhterem cemaat. Benim dua etmem isteniyor. Fakat bütün bu kıtlıklara benim günahım sebep oluyor gibi geliyor bana. Bu felaketlere ben sebebim. ...benim günahlarım sebeple... ...bu yaşa geldim... ...hala kul olamadım Allah'ım... ...o zamanlarda kıtlık kuraklık olur muydu? Olurdu tabii... ...yağmur duaları birkaç gün devam edebilirdi... O sene ikinci günde dua edildi. Bir önceki gün, ''Amin, Allahümme amin, Ya Rahim amin'' diyerek coşan ve cemaati coşturan Sivaslı derviş Ahmet'tir. Ertesi gün dua devam ederken, dedemin önüne bir cenaze geldi. O anda yağmur başladı. Dedem ağlar, Halk ağlar, koyunlar, kuzular meleşir, yağmur yağar. Bir gün önce gür sesiyle amin diyen Sıvaslı derviş Ahmet'in cenazesi de dedemin önünde yatar, ıslanır. Aradan seneler geçti. Yetmiş küsur yıldır gönlümde tüten, ruhumda yanan, kalbimde alevlenen hazin bir manzaradır bu. Oradaki cemaatle hafız derviş Ahmet'in cenaze namazı kılındı. Yağmurla göz yaşları birbirine karıştı. Pek duygulu bir gün olmuş. Veysa da ailede devam etti mi? Amcamın oğlu da hafız Veysa. Veysa da ailede devam etti. Amcamın talebelerinden Mustafa Ateş hoca anlatırdı. Amcam bir gün onların yanında oğlu hafız Veysa şöyle demiş. Eyis adam olacaksan deden gibi ol. Sakın baban gibi olma. Hocam estağfurullah. Olur mu öyle? Öyle öyle. Bizler doğru olsak bile kavak ağacı gibi doğru oluruz. Kavak ağacına eğri diyen var mı? Ama kavak ağacı kuvvetli rüzgarların önünde eğilir. Peder merhumsa minare gibi doğruydu. Fırtınalar bile eğemezdi onu. Amcanız hakkı teslim etmiş. Amcam böyle baştan başa faziletli mütevazı bir zattı. Biz Medine-i Münevvere'ye muhacir olduktan sonra amcama babamı sormuşlar. Efendim, İbrahim Efendi büyüktü, zatı haliniz mi? Büyük olmaya o büyük de ben ondan önce doğmuşum. Dedem yatsı namazından sonra gittiği sohbetlerden dönünce biraz yatar... ...sonra gece namazına kalkardı. Bir gece kalktığında nineme de seslenmiş. Ninem demiş ki... efendi ya daha çok erken. Erken olur mu hanım? Baksana Mustafa Efendi'nin lambası yanmış. Maşallah oğlumuz uyanmış kalkmış. İstersen sen yat ben kalkarım. Bana öyle şeyler söyleme. Ben senden ayrılmak istemiyorum. Konya'nın büyük hocalarından vaiz Alim Mevlüt Efendi anlatmıştı. Oh. Evlendiğim akşam hocam... ertesi sabah derse gelmemi tembih etti. Sabah namazına yani. Oğlum... ...her şeyin bir mani vardır ama... ...ilmin manileri pek çoktur. Yarın da derse gel. Fazla vermeyelim. Olur mu? Peki hocam. İnşallah. Sabah oldu gittim. Namazdan sonra derse oturduk. Okuttuğu dersten bazı sorular sordu. Bilemedim. Tokatı yapıştırdı. Olmadı Mevlid Efendi. İşi ciddiye almıyorsun. Çalışamadım hocam. İlimde mazeret yok Mevlid Efendi. Çalışacaksın. Çalışacağız. Çalışmazsak olmaz. Peki efendim. Dikkat ederim. Bir gün boşa gittikten sonra ne kıymeti var? Vakit nakittir oğlum. Hmm. O zamanlar camiye namaza kadınlar da gelirdi. Sabah namazına gelenler de olurdu. Caminin kadınlar kısmındaki bazıları benim tokat yediğimi görmüşler ve hanıma erdirmişler. E "Gelin hanım ne cevap vermiş Mevlüt efendi?" "Ben çocukluğumdan beri işitirim hocanın vurduğu yerde gül biter derler. Siz hiç duymadınız mı?" demiş. "Ertesi sabah yine derseyiz." Hacıveys efendi hocam üzülmüş. Biz efendi oğlum. Dün ben senin güveyliğini unuttum. Sana çıkıştım. Vurdum. Hocam müjde. Hayırdır inşallah. Ne müjdesi bu? Dün sizin beni tokatladığınızı yukarıdan kafesten görmüşler. Bizim gelin hanıma yetiştirmişler tabi. Kızım ne demiş peki? Aa, ben çocukluğumdan beri işitirim. Hocanın vurduğu yerde gül biter demiş. Aferin. Aferin. Aferin. Oğlum. Bu gelinin kadrinin kıymetini bil. O benim kızımdır. Şimdi kızımı daha çok sevdim. Akşam cemaat gittikten sonra size kızımı tebrik etmeye geleceğim. Dua edeceğim. Eve geldim. Hanım duayı aldın dedim. Gece olunca hocam bize geldi. Dua etti. Ve şöyle dedi. Mevlid efendi, insan duasının kabul olduğunu görmekle bahtiyar oluyor yahu. Sen benim hem talebem hem de oğlumsun. Duamın kabul olduğunu görüyorum elhamdülillah. Oğlum, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri var. Sizin en hayırlınız ailesine hayırlı olandır. Ben ki aileme en hayırlı insanım. Kızımın kadrini kıymetini bil. Allah sizi iki cihanda aziz eylesin. Amin. O zamanki hoca talebe ilişkileri çok farklıymış. Farklıydı. Pek samimi, pek vefalı, pek fedakaraneydi. İnsan bugün de öyle ihlaslı ve candan alakalar, yakınlıklar görmek istiyor. Vaktiyle Konya'da böyle hocaların vazife yaptığı 63 medrese varmış. Kimisi kapatılmış, kimisi yıkılmış, kimisi satılmış. Kimisi de evsizlere mesken olmuş, dağılmış gitmiş. Oysa bunlar bizim kültür mirasımızmış. Böyle talan edilişlerini akıl erdiremiyorum. Yazık olmuş. Dedemin haccettiği dönemde Konyalı hacıların delili Şüh Ali isminde bir zatmış. Bu deliller o zaman hacılara rehberlik yaparlarmış. Kalacakları yerleri ayarlar, gezdirir, ibadetlerinde yardımcı olurlarmış. Bu Şıh Ali hac sırasında dedemi pek sevmiş. Halkın teveccühünü de görünce dedemi zengin biri sanmış. Ceviz efendi inşallah bu yaz Konya'ya geleceğim size misafir olacağım. Ay hay, hay şöyle bizi bahtiyar edersiniz. Buyurun gelin inşallah. Allah nasip ederse gelecek. Başımız gözümüz üzerinde yeriniz var şöyle. Buyurun. Şeh Ali Konya'ya gelmiş. Dedeme misafir olmuş. Yaz günü bahçemizde ninemin tulumbayla su çekip suladığı sebzelerden ilk yetişen kabak olmuş. Ninem kabak pişirmiş. Sofraya kabak gelince dedem şu Ali'ye demiş ki... Şu Ali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabağı severdi değil mi? Hacı Veys Efendi, Efendimiz kabağa severdi. Doğru. Ama kebabı sevmez miydi? Tavuğu sevmez miydi? Et yemeklerini sevmez miydi? Onları da yiyeceğiz inşallah. Rabbim onu da verecek. Dedem böyle demiş, demiş ama bir yandan da telaşlanmış. O gün Cenabı Hakk'ın lütfu Konya'nın zenginlerinden Hacı Kaymak denilen Hacı Mahmut Efendi, Mekke-i Mükerreme'den gelen Şüh Ali'yi ziyarete gelmiş. Biraz sohbet ettikten sonra dedem Hacı Mahmut Efendi'ye şöyle demiş. Hacı Kaymak Efendi, Şüh Ali Allah razı olsun bize gelmiş. Bilirsin Mekke-i Mükerremeliler Hz. İbrahim'in duasına mazhar olmuşlar. Cenabı Hak onları gayb aleminden gelen rızıklarla rızıklandırır. Mekkelilerin rızkı boldur. Sizin hariciyeyi döşesek de, şu haleyi orada rahat ettirsek. Acık kaymak, her şey hazır, aşçımız da var. Yeter ki lütfetsin, bize buyursun, gelsin demiş. Sizin misafiriniz, bizim de misafirimizdir demiş fayton gelmiş Şüh Ali Hacı Kaymak Efendi'nin evine götürülmüş e, ev zengin evi Konya mutfağı da bol çeşitlidir bilirsiniz börekler kebaplar tavuklar fakat üç gün sonra Şüh Ali bir faytona binmiş dedemin evine gelmiş hayır olsun Şuh Ali ne oldu bir şey mi var Hacı Veyis Efendi. Allah razı olsun ama ben kaba razı oldum. Müsaade ederseniz sizde kalmak isterim. Sizi rahat ettiremediler mi? Çok iyi davrandılar. Ellerinden geleni ziyadesiyle yaptılar. Vallahi rahat ettirdiler. Allahım şahittir, hiç kusur etmediler. Lakin bu defada ruhum aç kaldı. Sizin sohbetiniz, yakınlığınız, sizin evinizin hariyemi başka. Çok geçmeden Hacı Kaymak çıkmış gelmiş. Aman hocam misafir kaçmış demiş. <gülüyor> Sonunda yemekleri bizim eve getirmeye karar vermişler. Hacı Kaymak her gün yemekleri bizim eve göndermiş. Şüh Ali bizde kaldığı müddetçe evimiz nimetlerle dolmuş taşmış elhamdülü. Komşularımız bile doymuş. Eh mekkeli bir misafirin bereketi işte. Misafir gerçekten rızkıyla beraber geliyor demek ki. Dedem gözünüz, özünüz, sözünüz temiz olsun derdi. Bizim damat doktor Hayreddin zaman zaman Medine'de yeni yapılan semtleri gösterirdi bize. Yeni yapılmış çok güzel köşkler, villalar görürdük. Mesela bunları görenler iki türlü değerlendirmede bulunurlardı. İki bakış açısından bahsediyorsunuz. Evet iki bakış açısı diyebiliriz. Biri tam mümince, diğeri hasetçe. Mümince bakış açısı nasıl oluyor? Mümin der ki, maşallah ne güzel, ne kadar zarif olmuş. Allah hayırlı eylesin, güle güle otursunlar. Seminç ve mutluluk yurda olsun inşallah. İbadet, Kur'an, zikir, fikir, huzur ve saadet evi olsun. Saatinleri buradan cennet bahçelerine göçsünler. Bu evler sahipleri için dünya cennetinden ahiret cennetine kanatlanacak hava meydanları olsun vesaire. Peki hasetçe bakış neler söyletir insana? Hasetlik duygusuna yenik düşense şöyle der. Bir sene evvel biz buralardan geçmiştik. Ortada bir ev bile yoktu. Ya bu millet bu kadar parayı nereden bulur? Çalar hainler, rüşvet alırlar. Zaten ahir zamanda kazançlar hep şüpheli olacak. Bir de zan giriyor işin içine. İşte iki farklı tavır. Birbirine zıt iki ifade. Biri maşallah der, sevap kazanır. Haset etmez, itham etmez, gıybet etmez. Tam mümince davranır. Bilir ki her nimet Allah'tandır. İman tam özüm senirse ne büyük bir nimet. İman insanı insan yapar. Dahası insanı sultan yapar. Merhum dedemin bir tavsiyesi vardı. Derdi ki... 16. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Prodüksiyon.